40. sohbet Dini bilgilerde derinleşmek Bu konuşma hicretin 545. yılında Recep'in 14. günü Pazar sabahı dergâhta yapılmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyururlar Allah kuluna bir hayır murat ettiği zaman Onu dinde Alim yapar Ve kendi kusurlarını yine Kendisine gösterir Dinde bilgi sahibi olmak Kişinin kendisini tanımasına sebeptir Din ilimlerde derinliğine bilgi sahibi olan kişi kendi nefsini tanır. Kim ki aziz ve celil olan Rabbini tanırsa bütün eşyayı tanır. Onun Allah'a kulluğu ve Allah'tan başkasına kulluktan azad olması işte bu tanıma ile sahih olur. Senin için asla felah yoktur, necat kurtuluş yoktur. Ta ki Allah'ı ondan başka her şeyi tercih etmedikçe... Allah sevgisini ondan başka her şeyin sevgisine üstün tutmadıkça sen dinini nefsinin rağbet ettiklerine tercih edeceksin. ailetini dünyaya tercih edeceksin. Yaratanını Allah'ı yaratılanlara mahlukata ve diğer insanlara tercih edeceksin. Senin mahvolma sebebin nefsinin rağbet ettiklerini dinine tercih etmen. Dünyanı Ahiretine tercih etmen Yaratılanları Yaratana tercih etmendir Bu anlattıklarıma uygun hareket et Dinini, nefsane arzularına Ahiretini dünyaya Yaratanını yaratılanlara üstün tut İşte o zaman Allah sana kafidir Nefsani arzularını Dinine, dünyanı ahiretine Yaratılanları da Yaratana üstün tuttuğun takdirde Aziz ve celil olan Allah ile aran perdelidir. Bu durumda senin isteklerine Allah'tan icabet yoktur. İcabet cevap istediğinden sonra gelir. Sen güzel amel ve hareketlerde bulunduğun zaman o da senin isteğin anında sana icabet eder. Mahsul ve hasat ekimden yani ziraattan sonradır. Ekim yapılmadan mahsul alınmaz. Sen de önce ek ki mevsiminde biçesin. Mahsul alasın. Sen önce güzel amel ve hareketlerde bulunarak ek, sonra da biçer mahsulünü alırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Dünya ahiretin ekim alanıdır. Bu ziraat kalpte ve bedende yapılır. Ekilecek şey de imandır. Ziraat için ekim malinin sürülmesi, su getirilmesi ve salih amellerle sulanmasıdır Şu kalp yumuşak Şefkatli ve merhametli olduğu zaman Orada ekim biter Ziraat yapılabilir Kasvetli haşin ve sert olduğu zaman ise Onun arazisi tuzlu ve çorak demektir Tuzlu ve çorak arazi ise Ziraate elverişli değildir Yüksek bir dağın tepesinde Ziraat işi yapmaya kalkışsan Ektiğin bitmeyebilir Orada yapılan bir ziraatin verimsiz kalma ihtimali daha kuvvetlidir. Bu ziraat işini onu bilenden öğren. Kendi başına hareket etme. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her sanatı ehlinden öğrenmez. Sen ahiret ekimini bir kenara atmış, yalnızca dünya ekimiyle meşgulsün. Bilmez misin ki ahiret ekimini bırakıp sırf dünyaya talip çıkan, Ahirette feleğe eremez. Aziz ve celil olan Allah'ı göremez. Eğer ahirette de kurtuluş istersen kalbinden dünya sevgisini çıkarmalı, onu yalnız dünya sevgisine hasetmemeli ve ahiret için de çalışmalısın. Eğer aziz ve celil olan Allah'a kavuşmayı murad edersen sevgini yalnız ona hasetmeli nefsani zevklenin ve ...fanilerin esaretinden kurtulması, ...işte o zaman... ...Allah'a vasıl olursun... ...bu noktaya ulaştığın an ise... ...isteseler de istemeseler de... ...dünyada, ahirette... ...hazlarda, halkta... ...tabi olarak senin ayağına gelir. ...zira asıl sendedir... ...yani asıl olan... ...Allah sevgisi sendedir... ...parçalar ise bu asla tavidir... ...aklını başına topl... Sen de iman yok, akıl yok, doğruyu yanlıştan ayıracak güç yok. Sen hep fanilerle haşır neşirsin, hep insanlarla düşüp kalkıyorsun, onlara Allah'a ortak koşuyorsun. Allah'a vermen gereken sevgiyi onlara veriyorsun. Bu durumda eğer teve etmezsen sen mahvolmuşsun bu halinde. Allah dostlarının yolundan uzak ol, kapılarından uzak ol, kalbini bir kenara atarak temiz olmayan beden kabınla onlara yaklaşma. İkiyüzlülüğün kurul heves ve idalarında, nefsani arzularında onlara yaklaşma. Allah yolunun yolcularına ancak beraberinde tevekkül kabı, musibetlere sabır ve tahammül kabı, rızık taksimine rıza kabı bulunan kalplerle ve özlerle yaklaş. Ey Oğul oh! Musibetlere üzerine yağdığı hallerde bile daima izzet ve celal sahibi hakkın huzurunda ol. Sen onun sevgisinin basamağında durursun. Bu Allah'ın huzurunda bulunmuş ve sevgi basamağında duruş halini hiç bozma. Rüzgarlar ve fırtınalar seni yıkmasın. Süngüler seni delmesin. Sana dehşet vermesin. Bu takdirde gerek zahiren ve gerek sebatilen sabit olur. Öyle bir makamda bulunursun ki, orada faniler, yaratılanlar yoktur. Dünya yoktur, ahiret yoktur, haklar yoktur, hazlar yoktur, elem yoktur, zeval yoktur. Aziz ve celil olan Allah'tan gayri. hiçbir şey yok. Fanileri görmek ve aile efradının geçimi sana dert olmaz. Nail olduğun nimetlerin azlığı veya çokluğu övülmek veya zemmedilmek, ikbale kavuşmak veya ikbalden olmak sebepleriyle bu halini değiştirme. İşte o zaman insanların, cinlerin, meleklerin ve diğer varlıkların icrakenin ötesinde Allah ile beraber olursun. Bak birisi ne de güzel söylemiş. İçin dışın hakikaten doğru ise ne âlâ. Değilse... ...bizden uzak ol. Sana daha önceleri izah ettiğim gibi... ...sabır, ihlas ve sızk... ...doğruluk, samimiyet esastır. Sen benim sana karşı... ...içim ayrı dışım ayrı olmamı istiyorsun. İçimdekinin aksine... ...senin hoşuna gidecek şeyler... ...söylememi istiyorsun. Sana karşı yumuşak sözler... ...söylememi arzu ediyorsun. Böyle hareket ettiğim takdirde... ...nefsin sevinecek, böbürlenecek... Ve kendisini bir şey sanacak. Hayır, böyle davranmakta hayır yoktur. Ben bir ateş. Ateşte ise ancak semender kalabilir. O ki ateşte yumurtlar, ateşte yavru çıkarır, ateşte yaşar. Sen de musibetlerin, mücadelelerin, meşakkatlerin, ...kaza ve kader topuzlarına sabrın ateşinde bir semender olmaya çalış, Ta ki... ...benim sohbetime, benim sözümü dinlemeye, benim sözümün sertliğine ve onunla amel etmeye sabredesin, tahammül gösteresin. Hem de gerek zahiren, gerekse batinin, gerek gizli olarak gerekse alemi olarak. Önce halvet halinde, ikinci olarak cervet halinde, üçüncü olarak da mücidinde. Eğer bu seviyeye erişebilirsen Allah'ın dilemesi ve takdiriyle dünya ve ahiret sana felah kurtuluş gelir. Ben aziz ve celil olan Allah'ın hükmü ve hakkı cümlesinden olan hiçbir şeyde hiçbir kimseye müsamaha etmem. Bir emare olmaksızın hiçbir şeyde onların hiçbirine iltifat etmem. Birakis. kullarından Allah'ın hakkının tam olarak alınması için tam bir salavet gösterin. Zaf göstermem. Allah'ın ahkamının tatbik edilmesi hususunda kendimi de zorlar. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, büyüklerden biri şöyle der. Halkın arasında Allah'ın emirlerine uy. Allah'ın emelleri karşısında halka uyma. Kırılan kırılır, darılan darılır. Hatasını anlayan doğru yola gelir. Sana nasıl değer vereyim ki? Aziz ve Celil olan Allah'a isyan ediyor. Onun emirlerini ve nehirlerini küçümsüyor. Kaza ve kader bahsinde onunla çekişiyor. Gece gündüz ona düşmanlık ediyoruz. Bu durumda sen onun gazabına ve lanetine uğramış birisin. Aziz ve Celil olan Allah geçmişte peygamberlerinden birine vahyettiği bir kelamında şöyle buyurdu. İtaat ettiğin zaman razı olur, Razı olduğun zaman bereketler verin. Bereketimin bir hududu da yok. İsyan ettiğin zaman gazaplanırım. Gazaplanınca da lanet ederim. Lanetim ise 7. sülale çocuğuna kadar ulaşır. Bu zaman dinin dünyalık karşılığında satıldığı bir zamandır. Bu zaman uzun emellerin, kabarmış, şahlanmış hırsların zamanıdır. Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kişilerden olmaya çalış. Biz Herhangi bir amel ve hareket yaptılarsa onların hepsinin önüne geçtik de bunları savrulmuş ve hiçbir değeri olmayan zerreler haline getirdik. Furkan suresi 23. ayet. Vahsan senin amellerin ve yaptıkların avam tabakasına gizli kalsa bile Allah yolunun yolcuları seçkinler tabakasına gizli kalmaz. Avamdan birisi senin paranın ayarını bilemeyebilir. Fakat sarraf için durum böyle değildir. O senin paranın kaç ayar olduğunu da, kalp olup olmadığını da bilir. Cahil ve bilgisiz birisinin senin manevi ahlaki seviyenin derecesi gizli kalabilir. Fakat irfan sahibi bir alim için durum böyle değildir. O senin hangi ahlaki mertebede bulunduğunu bilir. Güzel ameller işte. Amellerinde ihlaslı ol. Aziz ve celil olan Allah ile. Onun sevgisiyle iştigal et. Seni ilgilendirmeyen şeylerle iştigali, seninle alakası bulunmayan başkalarını bırak. Onlarla meşgul olma. Sen bilhassa kendi nefsinde meşgul olmalısın. Ta ki onun azgızlığını kahredesin. Onu zelil eylesin, esir edesin, minek hayvanın haline getiresin. Ve böylece onunla susuz dünya çöllerini geçesin, ta ahirete ulaşasın. Onunla halkın arasını yarıp geçerek aziz ve celil olan Hakk'a vasıl olasın. Bu seviyeye ulaştığın ve o noktada kuvvetli hale geldiğin zaman başkalarını da peşinden sürükler, dünya sevgisine bağlanmaktan onları da kurtarır, kendilerini Allah'ın huzuruna takdim eder ve hikmet lokmalarını yedirirsin. Sen doğru sözlü olmalı. Katiyetle doğru söylemelisin. Sözü tevil etmeye kalkışma. Zira tevil eden zulmedendir. İnsanlardan korkma. Onlardan bir şey de bekleme. Zira insanlardan korkmak veya bir şey beklemek senin imanının zaafındandır. Halbuki sen yukarıda anlatılan mertebe yerleşmekle ulvi himmet ve gayret sahibi ol. Hiç şüphe yok ki aziz ve celil olan Allah... ...senin himmetin, doğruluğun ve ihlasın nispetinde sana ihsanda bulma. Çalış, ileri atıl, ara. Zira hiçbir şey sana kendiliğinden gelmez. Nasıl ki rızık elde etme hususunda külfete katlanıyorsan... ...aynen bunun gibi. Salih ameller işlemek için de külfete katlanman gerekir. Şeytan... ...avam tabakasından insanlarla oynar... ...tıpkı atlı bir savaşçının elindeki gürzle oynaması gibi... ...onlardan birini istediği yerlerde dolaştırır... ...tıpkı sizden birinin hayvanını istediği yerlerde dolaştırması gibi... ...onların kalp kafalarına vurur... ...kendilerini istediği şekilde istihdam eder... ...ahlak ve ruh terbiyesi yapılan sohbet meclisinden uzaklaştırır... Onları kendi hizmetine sokar. Şeytanın bütün bu nefste de ona yardım eder ve onun insanları hak yoldan çıkarması için sebepler hazırlar. Ey O! Oh, nefsine açlık sopasıyla vur. Onun hevai arzulara, zevklere ve batıl şeylere meyletmesine mani olmak suretiyle vur. Kalbine Allah korkusu ve nefs muhasebesi sopasıyla bulurur. İstihbarı nefsinin, kalbinin ve özünün adet ve alışkanlığı haline getirir. Zira hiç şüphe yok ki bu üçten her birinin kendisine mahsus bir takım günahları vardır. Her halükarda onları Allah'ın emirlerine uymaya mecburdur. Ey dirayeti kıt kişiyi! Madem ki kaderi reddetmek, değiştirmek, mahvetmek ve O'na karşı gelmek senin için imkansız. O halde sen de kaderde olandan ve Allah'ın takdir ettiğinden başkasını murad etme. Madem ki sana ancak O'nun dilediği şeyi nasip oluyor, O halde sen de O'ndan gayri bir dilekte bulunma. O bir şeyi murat etmeyince vuku bulmaz, tamamlanmaz. Öyleyse... O'nun murad etmediği bir hususunda... ...kendini boş yere sıkıntıya sokma. Kalbini sıkıntıya sokma. Her şeyi... ...aziz ve celil olan Allah'a teslim et. Tevbe eliyle... ...O'nun rahmetine yapış. İşte bu hal üzere devam ettiğin sürece... gerek kalp gözünden ve gerekse kafa gözünden. Dünya sevgisi zahir olur. Dünyanın... ...meşakkat ve sıkıntıları sana hafif gelir. Nefsinin... Rabet ettiği hevai arzular ve zevkler senin nazarında değersiz şeyler olarak kalır. Onları terk etmek sana gayet basit ve kolay gelir. Dünya hayatının sıkıntı ve meşakkatlerinden şikayet etmezsin. Belaların verdiği elemler karşısında tıpkı Fıraun'un zevcesi Asiye gibi olursun. Allah ondan razı olsun. Vaktiyle onun aziz ve cellil olan Allah'a iman ettiği anlaşılınca, firavunun ile ellerine ve ayaklarına demirden kelepçeler vurmuş ve değneklerle de dövülerek işkence edilmişti. İşte bu esnada bir ara Asiye başını göğe kaldırınca açılmış olan cennet kapılarını gördü. Bu sırada melekler orada bir ev yapmaktaydılar. Derken onun ruhunu kabzetmek üzere ölüm meleği geldi ve kendisine hitaben dedi ki ...yapılmakta olan bu ev senindir. Ölüm meleğinin bu sözleri üzerine Asiye gülümsedi. O anda kendisine yapılmakta olan işkencenin acısı da kayboldu. Asiye dedi ki... ...ey Rab bana nezdinde cennetin içinde bir ev yap. Tahrim suresi 11. ayı. İşte sen de böyle olursun. Çünkü sen de Hazreti Asiye'nin görmüş olduğu bu makamlara kalp gözünle ve sarsılmaz ilim, irfan ve iman gözünle bakabilir. Bu dünya hayatının belalarına, sıkıntılarına sabredebilirsin. Ayrıca Allah'ı unutup kendine güvenmekten kurtulur. Ancak Allah'ın vereceği güç ve kuvvet ile alır, verir, hareket eder ve durursun. Onun kudreti önünde faniliğini ve hiçliğini anlar, bütün işlerini ona teslim edersin. Gerek kendin hakkında, ve gerekse diğer varlıklar hakkında ona uyarsın. Onun tedbir ve idaresi varken idare etmeye, hükmü varken hükmetmeye, seçmesi varken seçmeye kalkışmaz Kim ki bu hususları bilirse Allah'tan gayrını talep etmez. Ondan gayrisine emniyet ve güven beslemez. Aklı olan kişi bunları nasıl istemez ve bu hususlarda riayet etmeyi nasıl temenni etmez ki? İzzet ve Celal sahibi Hakk'ın sohbeti ancak bu hallerle kalıyor.